Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Biz bu dünyada misafiriz Çünkü faniyiz Ve biz kendimiz planlayarak isteyerek yer seçerek dünyaya gelmedik her şey Allah'ın planıyla oldu bu dünyada mal sahibi gibi ev sahibi gibi davranmamız hiç akıllıca değil çünkü biz bir can taşıyoruz bu can hakkında söz hakkımız yok Çocuklarımız var. Çocuklarımız hakkında söz hakkımız yok. Besliyoruz, büyütüyoruz. Ne zaman isterse o zaman alıyor Allah. Veya biz istesek de istemesek de o başka bir tarafa gidiyor. Başka bir şekil alıyor. Biz bu dünyada faniyiz ve emanetçiyiz. Kendimiz de emanetiz aslında. Kendimiz de emanetiz. Emanetimiz bizim aynı zamanda vefamızın ne olduğunun da ölçümünün yapılacağı bir değerdir. Hangi şey bizim değilse, kimin ise onun istediği gibi onda davranmak zorundayız. Ben mesela canım, benim canım, hayatım, benimse istediğim gibi vurarım, kırarım, ezerim, üzerim, benim zaten. Ama öyle değil. Can bende emanet. Allah'ın bu. Sahibi Allah. Ben benim değilim yani. Mümin bir evde, Kaç kişi var? Altı kişi. Altı emanet orada bunlar. Birbirlerine emanetler hep. O evde onlara emanet zaten. Kardeşlerim, hayatımız asla bizim değildir. Hayatı bize veren ve sürdürmek için fırsat tanıyan Allah'tır celalullah Dolayısıyla hayatımız üzerinde kendisine emanet verilen birisi nasıl davranabilirse o şekilde davranabiliriz. Tapusu bizde değil hayatımızın. Doktorların elinde de değil. Analarımızın, babalarımızın elinde de değil. Allah'ın elinde. Hiç kimsenin hayatı onun değildir. Dolayısıyla ben evde otururken o camı ve karşıki camı açtım. Arada rüzgarda kaldım. e cam benim. Üşüdüm, ciğerleri marize yaptı. Sünüzit oldum, zature oldum. Giderim iyi olurum. Dur burada. Dur burada. Yanılıyorsun bilinçli bir şekilde, zarar verdiğini daha önce tecrübe ettiğin halde, uyarıldığın halde, o camı ve bu camı açtır, arada durdun, serinleneceğim diye, hasta oldun. Sana ben, arabamı verseydim, emanet olarak, filan yere gidip geleceksin, o arabayı, park edilmeyecek bir yere koyup, zarar görmesini, ortaya çıkarsaydın, bana geldiğinde evet oraya koydum ama ne yapayım çarpmasalarmış diyebilecek miydin? yok suçlu olacaktın hayat da böyle senin değil çocuğun hayatı da senin değil Allah'a iman ettin sen yaratan o, yaşatan o iman etmiyor musun? Kur'an böyle demiyor mu? hayata bu mantıkla bakıyoruz hayat bizde emanet Aynı şekilde dinimiz bizim değildir. Biz İslam diye bir proje geliştirip kanunla da onaylatıp ya da ticaret odasına tescil ettirip İslam diye bir model geliştirdik. Böyle mi oldu? Yoksa biz doğduğumuzda İslam diye bir din Allah göndermişti. Biz de onun lütfuyla Müslüman olduk. Evet böyle. Din bizim değil. İman ettik ama sahibi biz değiliz. Sahibi Allah buna. Dolayısıyla din emanet olduğuna göre onu sahibi Allah olan bir emanet nasıl korunacaksa o şekilde korumak lazım. Bir bid'at çıkarıp dine ilave yapamazsın. Emanete hainlik olur bu. Veya öğle namazını 4 rekat indirmiş Allah 3 kılayım bugün diyemezsin sabah namazını da 3 kılamazsın emanete hainlik olur bu Allah 15 yaşını dolduran çocuk namaz kılacak buyurmuş 14 yaşında bari olduysa o da kılacak buyurmuş henüz bu küçük diyemezsin emanete hem çocuk emanetine hem din emanetine hainlik yapmış olursun mümin emin insandır dininde emin insandır. Nerede kaldı ki ilk ihaneti kendisi yapmış olur. Çocuğun imtihanı var. E bu sene Ramazan tutmasın. Kaç yaşında? 19. E, 19 yaşında hastalık, ölümcül bir sebep dışında, yolculuk dışında oruç tutmamaya yönelik bir ruhsat var mı? Yok. E sen dine ihanet ediyorsun. Sen Müslümansın ama din senin değil. Din Allah'ın. İslam Allah'ın dinidir. İnnet din indi İslam. Allah onu seçmiş bir defa. Her önüne gelen buna bir çivi çaksa ya da bir çivi sökse din mi kalardı? Bu şekilde bakıyoruz. Malımız. Tamam. Faturalı teslim aldığım malım, param. Emanetim benim. Dolayısıyla bu kalemi İçindeki mürekkebi bitmeden, kullanılırlık kapasitesi kaybolmadan çöpe atamam. Parasını ben verdim, doğru sen verdin. Beğenmedim bunu atacağım, atamazsın. Niye? Bu mal sende emanet. Bunu israf edemezsin sen. Ya nasıl edemem? Devletin değil bu. Evet devletin değil ama Allahu Teala'nın yarattığı bir nimet bu. İnsanoğlu böyle bir alet kullansın diye filan mühendisi akıl vermiş Allah. Zeka vermiş. O da bunu keşfetmiş. Sen bu kullanılır kabiliyeti kaybolmadıkça atamazsın bunu. Bununla yanlış bir iş yapamazsın. E mal benim değil miydi? Sende emanetti. Mümin de emin insandır. İsraf etmez. ki Devlet bunun hesabını sormasın. Kimse seni ayıplamasın. Önemli değil. Değil mi Allah görüyor? Senin bunu israf ettiğini. Kalemden tut, evdeki sudan ne varsa devam et. Yani sadece bir kalem meselesi değil bu kardeşim. Ailemiz emanettir. Kocaya emanettir. Sen çobansın Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evin çobanısın buyuruyor anneye, kadına emanettir, sen de evin çobanısın buyuruyor. Herkese emanet aile. Dolayısıyla kanuni hakkımı kullanıp, dinde bana yetki verdi, boşuyorum diyorsun ama, Allah'ın arşını sallıyorsun, dikkat et. Ağır bir suç işliyorsun. Tamam helal ama, sana helal edilişi, olağanüstü şartlarda kullanman üzereydi. Emaneti kıyanet edemezsin. En büyük emanet dinden sonra belki, maldan daha değerli bir emanet. Aynı şekilde bu emanete zarar verebilecek ortamı oluşturmaktan da sen sorumlusun. Ve kardeşlerim, dinlediğimiz bir söz emanettir. O sözü emin bir mümin olarak korumak zorundayız. Biz aileyiz, kapalımız gizlimiz yok. Öyle şey olur mu? Sen kadınsın, Kadın kadına konuşuyordunuz. Sana sözüne güvendi. Sana da emanet etti bu sözü. Sen başka, ailen başka. Nasıl bunu gelip evde konuşursun? Misafirin sözünü nasıl aktarırsın? Müslüman, dinlediği sözü, emin insan olarak mezara götürür. Ona izin verilmedikçe, hiç kimse, emanete hıyanet edemeyeceği için, o da sözü başkasına taşıyamaz. Kural böyle. Attığımız imza, canımız bizim. İmzamızın esiriyiz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslüman, sözünün kölesidir buyuruyor. Sözü esir olursun. Niye bir kere söz verdik? Kardeşlerim, camimiz, Cami bize emanettir, mahalle camisi. Peki bu emanet nasıl? E, camiye gidip gelmemek onu imar etmek veya etmemek oluyor. E, camiyi imar etmemek emanete kıyamet etmek değil mi? Elbette parasal bir yardım söz konusu olduğunda da cami emanet bize. Çünkü ben Müslümanım, Allah'a iman ediyorum, Allah'ın cennetine girmek istiyorum camilerde Allah'ın evleri melekler mi gelip kubbesini tamir edecek bu bizim mağbedimiz dolayısıyla bana emanet evimiz emanet eşimiz emanet sokağımız emanet onurumuz insan onuru ve karşımdakinin onuru bize emanet şahsiyetimiz sadece bedenimiz mi bize emanettir Onurumuz da emanettir. Ben farklı bir örnek vermek istiyorum. Bir aile çocuklarını büyütürken, o çocukların mesela iki yaşında yatağa kaçırmasından tut, sofradaki yaramazlıklarına kadar her şeyi gözünün önünde görerek o çocuğu büyütüyor. Bu da doğaldır. Böyledir bu. Mesela 15 yaşında bir abla veya abey 3 yaşında 4 yaşında kardeşini film gibi izliyor. Hatta Allah Allah ben de böyle miydim diye düşünüyor. Onun işte bezlendiği günden, yeni yürümeye çalıştığı güne, misafirlerin ortasında halıyı kirlettiği zamana, herkesin beklediği bir pastayı mutfakta düşürüp, Herkesin, misafirlerin önünde, ailenin maçup olduğu manzara. Yüzlerce, binlerce böyle olur biter bir çocuk büyürken. Şimdi çocuklu onur meselesiyle konuşuyoruz ya, bunu örneklendirmeye çalışıyorum. Kardeşlerim, bir anne, bir baba, bir ağabey, bir abla, çocuğun mesela yatağa kaçırdığı günlerini komşularının çocuklarının annelerinin yanında bu var ya 7 yaşına kadar şöyle ederdi böyle ederdi diye anlatırken 15 yaşında da ise o çocuk böyle yaparken o çocuğun arkadaşlarının gözünde onurunu kırdığını o çocuğa o anlatılan şeyler yüzünden başka bir gözle bakılacağını düşünemiyorsa, annelik açısından da olsa, babalık açısından da olsa, abeylik ablalık açısından da olsa emanete hainlik ediyordur. Bu tip manzaralar, mesela bir psikiyatra gittiğinde anne, anlat abla bu çocuk ne özelliği var dediğinde, bu işte 7 yaşında şunu yapardı, 8 yaşında bunu yapardı, anlatmak lazım. Karşımızdaki bilim adamı da ona göre değerlendirme yapacak. Ha, bu çocuk şu yaştan beri şu sorunu yaşıyor diyecek. 20 yaşında askere gidecek bir çocuğun 5 yaşındaki yaramazlıklarını böyle temel fıkraları gibi, Karadeniz fıkraları gibi anlatıp güldürüyorsun. Bir sene sonra da hikayeleri anlattığın ailenin kızını o çocuk için istemeye gidiyorsun. Halbuki kendi elinle çocuğun onurunu kırmıştın sen. Bunlar ucuz şeyler değil kardeşlerim. Dile kolay geliyor konuşulması. Nice insanlar annelerinin, babalarının, abilerinin, ablalarının, dedelerinin, ninelerinin onun hakkında fıkralaştırıp anlattığı hikayeler yüzünden toplumun adisi geri kalmış olarak kalmışlardır. Eşek eşek diye 50 defa çağırdığı için annesi onu başkalarının yanında. O da insanlık düzeyinden o sözü edilen hayvan düzeyine doğru düşmüştür. 40 gün deli deyince insana deli olmuyor muydu? Kardeşlerim dikkat ediyoruz. Boş boğazlığımızın bedeli onur kırmak olmuyor. Çünkü mümin çocuklarının da Eşinin de onurunun emanetçisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Allah kıyamet günü üç kişinin yüzüne bile bakmayacak. Gelin bunların hesabını sorayım dahi demeyecek. Defol buyuracak. Bunlardan biri de ailesiyle yaşadığı evlilik hayatından sonra ailesinin mahrem konularını başkalarını anlatan rezil adamlar. Yani boşanmış olabilirsin veya boşanmadın. Eşinin bir onuru var. Sen bunu nasıl gidip arkadaşlarına anlatıp onu onun onuruyla oynayabilirsin? Emanete hıyanet örnekleri bunlar. Ve kardeşlerim, müminin emanete hıyanet etmemek için dikkat edeceği en önemli emanetlerden birisi de nimetlerdir. Hangi nimet olursa olsun. Domates, Allah'ın nimetidir. Onu israf ettiğin, çöpe attığın zaman sen hainsin. Elbette bu vatan hainliği gibi bir hainlik değil ama adı hainlik bunun. Hangi nimet, nimet olarak bilinirse su, hava, elektrik ne varsa hepsi Allah'ın nimeti ve o nimetlerin emanetçileriyiz. Sahipleri değiliz. Değerli kardeşlerim, örneklerimizi çoğaltabiliriz. Ama ana kuralı unutmuyoruz. Mümin bu hayata bu dine ve imkanlarına Allah'ın emanetleri olarak bakar. Ve mümin emin insandır. Hain olmaz asla. Kural bu, beklenti bu, gereken budur. Evimizin de temel karakteri emin insanların oturduğu evlerdir. Sır emini, sırdaş, nimet emini, nimete vefalı, insanlar olarak evlerimizde yaşayacağız Allah'ın lütfuyla ve keremiyle hepimiz için ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu